Salih dedi ki, ben Abdullah İbn Muhammed tahtis etti, bize Abdurrezzak tahtis etti, bize Muhammed İbn-i Raçid, ve Sahtiyan'dı. ve Kesir i̇bn Kesir İbn-i Muttalip, Ebi Veda'dan. Bunların biri diğeri üzerine arttırma yapıyordu. Bunlar da Said i̇bn haber verdi, i̇bn Abbas şöyle dedi, Kadınların uzun etekli elbise kullanmaları İsmail'in anası Hazret tarafından konulmuş bir adettir. Hacer, kaç ortağı Sare'den izini gizlemek için uzun eteklik giymişti. İbrahim Hacer ile evlenip İsmail doğduktan sonra emzirmekte olduğu Bu oğluyla beraber Sare'nin saldırısından kor korumak için Şam'dan çıkıp Mekke'ye geldi. Nihayet Hacerle İsmail, mescidin bulunduğu yerin ve mescidin yüksek bir yerindeki zövzem kuyusunun yukarısında büyük bir ağacın yanına bıraktı. O tarihte Mekke'de hiçbir kimse yoktu. Hatta içecek su da yoktu. İşte İbrahim bu ana ve oğlu buraya bıraktı. Yanlarına içi hurma dolu meşhur bir dağarcık, içi su dolu bir kırba bıraktı. Sonra İbrahim kendi Şam'a gitmek üzere döndü. İsmail'in anası Hacer'de arkasından onu takip etti de ya İbrahim, sizi bu vadine bırakıp da nereye böyle bir vadi ki ne görüp görüşecek bir ins var ne bir başka hayat eseri, bir şey var dedi. Hacer bu sözlerini tekrar tekrar söyledi ise de İbrahim ona dönüp bakmadı. Nihayet Hacer ona ''Bizi bırakmayı, burada bırakmayı sana Allah mı emretti?'' diye sordu. İbrahim, ''Evet, Allah emretti'' diye cevap verdi. Bunun üzerine hadi, öyleyse o bizi zayi etmez, korur dedi. Sonra Kabe'nin yerine döndü. İbrahim de ayrılıp gitti. Ta Mekke'nin üstündeki seniye mevkinde görülmeyecek bir yerde bulununca yüzünü Kabe tarafına döndürdü ve sonra ellerini kaldırarak şu kelimelere dua etti. Ey Rabbimiz, ben evlatlarımdan kimini senin mukaddes olan evinin yanına ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Sebebi şudur ki Rabbimiz dosdoğru namazlarını kılsunlar. Artık sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onların şükretmeleri ümit, ümit edildiği için kendilerine bazı meyvelerle rızıklandır dedi İbrahim Suresi Artık İsmail'in anası, oğlu İsmail'i emziyordu, kendisi Kırba'daki suyu içiyordu, sudan içiyordu nihayet. Kırba'daki su bitince Hacer hem de çocuğu susadılar. Hacer çocuğun susuzluğundan toprak üstündeki sızlanarak yuvarlandığında bakmaya başladı fakat çocuğun bu elim haline bakma, bakmaktan fenalaşarak onun yanından kalkıp biraz öteye gitti. Ve o mantıkada Kabe'ye en yakın dağ olarak Safa tepesini buldu ve bunun üstüne çıktı. Sonra vadiye karşı durup bir kimse görebilir miyim diye bakmaya başladı. Fakat hiç bir kimseyi göremiyordu. Bu defa Safa tepesinden indi vadiye varınca ayağına dokunmamak için en entarısının eteğini topladı. Sonra müşkil bir işle karşılaşan bir insan azmiyle koştu. Vadi geçti. Sonra Merve mevkiline geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat hiçbir kimseyi göremedi. Hacer bu suret resafa ve Merve arasında yedi defa gitti geldi. İbn Abbas dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun için insanlar Safa ile Merve arasında sahi ederler buyurdu. Son defa üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendisi nefsine hitap ederek sus iyice dinledirdi. Sonra dikkatle dinledi bu sesi. Evvelki gibi bir daha işitti. Bunun üzerine Hacer ey ses sahibi, senin sesini, sen sesini duyurdun. Eğer temize yardım etmek kudretine malik isen bize yardım et dedi. Ve böyle derdeme zemzem kuyusunun yerinde bir melek göründü. O melek ayağının topuyla yahut da kanadıyla yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Hacer, su başka tarafa akmasın diye suyu eliyle çevirdi, havuz gibi yaptı. Hacer hem eliyle öyle yapıyordu, bir taraftan da kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden kaynıyordu. İbn i Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah, İsmail'in anası Hacer'e rahmet etsin. O zemzemi kendi halinde bıraksaydı, suyu avuçlamasaydı muhakkak zemzer, zemzem akar bir ırmak olurdu buyurdu. i̇bn Abbas devamla dedi ki, Hacer bu sudan içti, çocuğunu emzirdi. Melek Hacer'e zayı veya ahlak olur diye sakın korkmayın. İşte şurası Allah'ın evidir. O evi şu çocukla babası yapacaktır, muhakkak ki Allah o işin ehlini zahir etmez, dedi. beytin yeri tepe olup yerden yüksekceydi. Uzun zaman Selleri'ye sağını solunu kalıp götürmüştü. Hâdîr bu surette yaşarken günün birinde cümründen bir cemaat uğradı, bunlar Keda yoluyla gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürbümlüler oraya bir kuşun gelip gittiğini görmüşlerdi de hiç şüphesiz şu kuş bir suyun başından döner dolaşır. Halbuki biz de bu vadide su bulunmadığını biliyorduk demişlerdi. Ve anlamak için çevik bir yahut iki kişi göndermişler. Onlar da orada su bulunduğunu anlayınca dönüp gelmişler. Ve su olduğunu haber vermişler. Bunun üzerine Cürbümlüler Mekke yine gelmişlerdir i̇bn Abbas dedi ki, geldiğimizde İsmail'in anası da su başındaydı. Cürdümlüler ona, bizim de gelip şurada senin yakınında inmemize izin verir misin? dediler. Hazer de, evet inebilirsiniz, bu sudan kullanabilirsiniz şu kadar ki bu suda sizin mülkiyet hakkınız yoktur. dedi. Onlar da evet diyerek Hazer'i tasdik ettiler. Ülsiyete muhtaç olduğu bir sırada cürdümlülerin bu Gelişi Hacer'in arzusuna uygun oldu. Cürbünlüler Mekke civarına inip kondular. Sonra Cürbünlülerin asıl kalabalık kısmına da haber gönderdiler. Onlar da gelip kondular. Nihayet Mekke'nin bulunduğu yer medeni bir mamure haline gelmeye başladı. Hacer'in oğlu İsmail yiğitlik ve gençlik çağına girdi. Cürbünlülerden Arapça öğrendi. Artık İsmail gençlik çağında Cürbünlüler arasında en bir sima olmuştu. Onun necabeti, güzelliği, cümleleri hayretler içerisinde bırakmıştı. Bu sebeple İsmail Bolu devresine erişince cümleler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Hayatın bu mesut safhası devam ederken günün birinde İsmail'in anası öldü. Hazir'in 90 yaşına girdiği ve Kabe'nin bitişiğinde Hicr yere gömüldüğü söylenir. İsmail evlendikten sonra İbrahim'i bırakıp gitti. Oğlunu ve kadını arayarak görmeye geldi. İsmail İ, İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in karısına sordu. O da rızkımızı tedarik etmek için çıktı gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim maişetiniz, haliniz nasıldır diye sordu. İsmail'in kadını Fiddetle darlık içindeyiz, fena bir haldeyiz diye şikayet etti. İbrahim, kocan geldiğinde benden selam söyle ona dedi ve kapısının eşiğinin basamağını değiştirsin dedi. İsmail geldiğinde babasının gelip gittiğini sezer gibi oldu da karısına evimize gelen oldu mu diye sordu. O da evet, şöyle şöyle şekilde yaşlı bir kişi geldi, bana seni sordu, cevap verdim meşetimizi sordu. Ben ise şiddetli darlık içinde bulunduğumuzu söyledim. Bunun üzerine İsmail sana bir şey vasiyet veya bir söz emanet etti mi? Dedi, o da evet. Bana sana selam söylememi ve kapının basamağını değiştir dememi tembih etti dedi. Sonra İsmail kadınla o gelen ihtiyaç babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiştir. Artık sen kendi ayrılmasın evine gidebilirsin dedi. Ve ondan ayrılarak Cüretgü'lerden başka bir kadınla evlendi. İbrahim Allah'ın dediği bir müddet uzaklaştı sonra da geldi. Ve yine evde İsmail'i bulamadı. İsmail'in karısının yanına girdi, ona da İsmail'i sordu. O da maişetimizi tedarik etmeye gitti dedi. İbrahim nasılsın, maişetimiz, halimiz nasıldır, iyi midir diye sordu. Biz hayır, saadet ve bolluk içindeyiz diye Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim, ne içiyorsunuz diye sordu. Kadın, et yiyoruz, su içiyoruz dedi. İbrahim peygamber, ya Allah bunların etlerini ve sularını mübarek kın. Hayır ve bereket ihsanı eyle diye dua etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim zamanında Mekke civarında hububat yoktu. Av etleriyle gıda Evet. Eğer o tarihlerde ve oralarda hububat olsaydı İbrahim Huvas hakkında dua ederdi. İbn Abbas dedi ki İbrahim'in bu duası Bereketi iledir ki et ve su Mekke'den başka yerde o sıcak muhitte Mekke'deki kadar hiçbir kimsenin sıhhatına uygun düşmez. Yine İbn Abbas dedi ki İbrahim peygamber gelince Kocan geldiğinde ona selam söyle ona kapısının eşiğini güzel tutsun diye emreyle demiştir. Sonra İbrahim Şam'a dönmüştür. İsmail geldiğinde evimize gelen oldu mu diye sordu. Karısı evet güzel yüzlü bir ihtiyar geldi diye İbrahim'i methetti. Sonra kadın seni sordu. Ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim. Geçiminiz nasıldır dedi. Ben de hayır ve saadet içindeyiz dedim. Sonra İsmail sana bir şey vasiyet etti mi diye sordu. Kadın da evet o ihtiyar sana selam söyledi. Ve kapının eşini iyi tutmanı emreyledi dedi. Bunun üzerine İsmail kadınlar işte o babamdır. Sen de evimizin şerefli eşisisin. Babam bana senin hoş tutmamı, iyi geçinmemi emretmiştir dedi. Sonra İbrahim yine bir müddet daha oğlundan ve ailesinden uzakta yaşadı. Ondan sonra Mekke'ye geldi. O sırada İsmail zemzem kuyusunun yanında büyük bir ağacın altında okuru yol tutup düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce kalkıp babasına karşılık vardı. Babasına karşı vardı ve bir babanın oğluna bir oğlun da babasına karşı yapa geldikleri sarılmalarla el yüz, yüz göz öpmelerinde bulundu. Sonra İbrahim oğluna, ''Ya İsmail, Allah bana büyük bir iş emretti. İsmail de babacığım, Rabbin ne emrettiyse onu yerine getir.'' dedi. ''Fakat bu işte sen bana yardım edeceksin.'' dedi. İsmail, ''Ben sana her türlü yardımı yaparım.'' dedi. İbrahim, ''Allah burada beyt yapmamı emretti.'' diye etrafında yüksekçe bir tepeyi işaret etti. İbn-i dedi ki, İbrahim ve İsmail işte orada Kabe'nin esasını kurup duvarlarını yükselttiler. İsmail taş getirdi. İbrahim de onu bina ederdi. Nihayet beytim binası ilerleyip duvarlar yükseldiğinde İsmail bugün ziyaret edilen malum taşı getirdi. İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu üzerinde inşaata devam etti. İbrahim yapan İsmail tas şunladı. Nihayet inşaat tamam olduktan sonra baba oğul beytil etrafında dolaşıyorlar ve şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz bizden şu hizmeti kabul et. Şüphesiz hakkıyla işten temalı ile dilen sensin. Bakara suresi 127. ayet. Bize İbrahim'in i̇bn Nafi, Kesir i̇bn Kesir'den, o da Said İbnü i Cübeyz'den tahsis etti ki, i̇bn Abbas radıyallahu şöyle demiştir. İbrahim ile Ehl-i Sare arasında Hacer'i kıskanma sebebiyle çekişme meydana geldiği zaman, İbrahim Peygamber İsmail ve İsmail'in anasıyla yola çıktı. Yanlarında içinde su dolu olan bir kırba vardı. İsmail'in anası bu kırbadan su içiyor. bundan da çocuğunun içeceği sütü çoğalıyordu. Nihayet Mekke'ye geldi. Karısı Hacer'i büyük bir ağızın altına koydu. Sonra İbrahim, kendisi Şam'a ailesinin yanına gitmek üzere döndü. İsmail'in anası Hacer de arkasından gitti. Nihayet Keza mevkiyle ulaştıkları zaman Hacer İbrahim'in arkasından, ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun diye ünledi. İbrahim sizleri Allah'a bırakıyorum dedi. Hacer, ben Allah ile olmaktan razıyım, hoşludum dedi. İbn-i Abbas dedi ki, bunun üzerine Hacer ilk yerine döndü. Artık kırmadan su içmeyi ve sütü çocuğuna indirmeye devam etti. Nihayet sütü tükenince de kendi kendine gidip etrafa baksam belki bir kimse göre, görebilirim dedi. Abbas dedi ki, düşünce üzere Hader gitti, kafa tepesine çıktı, herhangi bir kimse görebilir miydi diye etrafa tekrar tekrar baktı. Fakat hiçbir kimse göremedi. Safa'dan inip vadiye ulaşınca suratla yürüdü. Merve'ye geldi. Orada da etrafa baktı. Hiç kimseyi göremedi. Safa ile Merve arasına gidip gelme işini yedi defa yaptı. Sonra kendi kendine gidip de çocuğumu ne yaptı? Basam dedi. Akabinde gidip baktı. Çocuğu kendi hali üzere gördü. Çocuk kendisindeki susuzluktan dolayı ölmek üzere baygınlık derecesinde göğsünden hıçkırıyordu. Hacer'in gönlü kendisinin çocuğunun bu hali karşısında durduramadı. Kendi kendine gitsem, etrafa baksam belki bir kimse görürüm diye söylendi. Akabende, akabinde Safa'ya çıktı. Bir kimse görmek üzere etrafa tekrar tekrar bakıldı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa meyve arasındaki bu gidip gelmeleri yediye tamamladı. Nihayet yine kendi kendine gidip de çocuğa ne yaptı, baksam dedi. Kendisi Merve üzerinde bunları söylediği anda birden bir ses işitti. Bunun üzerine Hacer, ey ses sahibi eğer sende bir hayır varsa yardım et dedi. Böyle derken zemzem kuyusunun yerinde Cibril'i gördü. i̇bn Abbas dedi ki peygamber ayağının topuyla işaret ederek gösterdi. Cibril ayağının topuyla yeri dürttü. Dedi ki akabinde hemen su kışkırdı. İsmail'in anası hayreti düştü ve yeri açmaya başladı. i̇bn Abbas dedi ki Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve sellem Hacer kendi halinde bıraksaydı su yeryüzünde açıktan akardı buyurdu. Dedi ki artık Hacer sudan içiyor, sütü çoğalıyor, çocuğunu emziriyordu. Dedi ki Hacer bu süreçte yaşarken bir kabilesinden bir takım insanlar Mekke vadisine uğradılar. Onlar orada bir takım kuşların uçuş gördüler. Kendileri bunu inkar ezabiyesine kuşlar su üzerinden başka yerde bulunmaz dediler ve hemen araştırıcı elçilerini gönderdiler. Elçi ve beraberindekiler baktılar ve kendilerini bir su üzerinde gördüler. Hemen kabileye gelip onlara su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cusumuller Hacer'in yanına geldiler ve e İsmail'in anası Bizim de burada seninle beraber olmamıza yahut da seninle beraber ikamet etmemize izin verir misiniz dediler. Hacer onlara izin verdi. Beraber otururlar. Nihayet Hacer'in oğlu Bulur çağına erişince Kürhümlüler içinde bir kadın ile evlendi. Dedi ki İsmail evlendikten sonra İbrahim'e Hacer'in bulunduğu yere gitmek düşüncesi belirdi. Bunun üzerine ailesi Sare'ye ben Mekke'de bıraktıklarımı arayacağım dedi. Dedi ki akabinde Mekke'ye geldi. Ve İsmail'in karısına İsmail nerede diye sordu. İsmail'in karısı ava gitti dedi. Bize konuk olursan giyip içsen sözlerini söyledi. İbrahim Yiyeceğimiz nedir, içeceğimiz nedir diye sordu. Kadın, yiyeceğimiz ettir, içeceğimiz de sudur dedi. İbrahim, ya Allah bunlar için etleri ve içeceklerinde bereket halkıyla dedi. İbn Abbas dedi ki, Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in duası sebebiyle metnin yiyecek ve içeceğinde büyük bir bereket vardır buyurdu. Dedi ki, Sonra İbrahim'e yine Mekke'ye gitmek fikri belirdi ve ailesine ben Mekke bırak Mekke'de bıraktıklarımı gideceğim dedi ve yollandı. Mekke'ye gelince İsmail'le Zemzem kuyusunun arka tarafında kendi oklarını düzeltirken karşılaştı. Buluşma töreninden sonra oğluna ya İbrahim, ya İsmail Rabbin bana kendisi için beyt yapmamı emretti dedi. İsmail Rabbinin eline itaat et dedi. İbrahim, Rabbin bu işi üzerinde bana yardım etmeni emretti dedi. İsmail öyleyse yardım ederim dedi. Yahut da dediği gibi dedi. Bunun üzerine herkes kalktılar. İbrahim bina etmeyi, İsmail de taşlara uzatıp vermeye koyuldular. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla, şitem kemalıyla bilen sensin, sen. El bakara suresi 127. ayetteki duayı oku okuyorlardı. Dedi ki nihayet bina yükseldi. Yaşlı İbrahim de taşları nakletmekten zayıf oldu. Bundan sonra İbrahim makam taşının üzerinde durdu da İsmail taşları ona uzatıp vermeye başladı. Bu işleri yaparken ey Rabbimiz bizden bu hizmeti kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işiten kemalıyla bilen sensin. Sen duasını Tekrar tekrar söylüyorlardı. Ebru radıyallahu anh Şöyle dedi. Ben ya Yer Yeryüzünde ilk önce hangi mescid Bina edinip, edilip edilip Kuruldu diye sordum Resulallah El Mescidul Haram diye buyurdu. Ben sonra hangisi Dedim El Mescidul Aksa Buyurdu. Sonra ben bu iki mescidin Kuruluşu arasında ne kadar zaman vardır Dedim Resulullah 40 sene buyurdu. Sonra bundan böyle namaz sana nerede yetişsin sen namazı orada kıl çünkü faziletli namaz vakti içinde kılınandır buyurdu. Amr İbni Emi Ebi Amr'dan o da Enes İbni malik radıyallahu anh'tan takip etti. Uhud dağı Resulullah'a görününce bu öyle bir dağdır ki o bizi seviyor biz de onu seviyoruz. Ya Allah Şüphesiz, şüphesiz İbrahim Mekke'yi harem kılmıştır. Ben de Medine'nin şu iki kara taşlık arasındaki sahanın hurma edilmesi e, vacip bir harem kılıyorum dedi. Bu hadisi Abdullah İbni Zeyd peygamberden tuayet etmiştir. Abdullah İbni Ebi Dekir, Abdullah İbni Umar'a peygamberin zevcesi Ayşe'den haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe görmedin mi? Senin kalbin Kabe'yi bina ettiler. İbrahim'in temellerini kısalttılar buyurdu. Ben de ya Resulallah Kabe'yi İbrahim'in temelleri üzerine döndürmez misin? dedim. Senin kalbin küfür zamanına yakın olmayaydı buyurdu Abdullah İbni Ömer. Yemin olsun ki eğer Aişe bu hadisi muhakkak Resulullah'tan işitmişse ben Resulullah'ın hicri takip eden iki rütbü istilam et demektim. beytin İbrahim'in temelleri üzerine tamam da diye düşünüyorum demiştir. Ve İsmail Ebu Uveys ve Uveys, bu hadisi rivayetinde Abdullah İbni Muhammed İbn Ebu Bekir diye yanlış söylemiştir. Amr İbni Süleym el-Zuraki şöyle demiştir. Bana Ebu Hümeyd Es-Sahidi haber verdi. Onlar ya Resulullah, sana nasıl salat okuyalım diye sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle deyiniz buyurmuştur. Allahumma salli ala Muhammedin ve ezvazihi ve zürriyetihi kema talleyte ala Ibrahim ve barik ala Muhammedin ezvazihi ve zürriyetihi kema barekte ala azi İbrahim inneke hamidun mecih Ya Allah, İbrahim ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e, zevcelerine, zürriyetine de salat et. Ve Muhammed'i ve zevcelerini ve zürriyetini, İbrahim ailesini mübarek kıldığın gibi mübarek kıl. Hiç şüphesiz sen Hamid'sin, Mecid'sin. Bize Ebu Kurre, Müslim İbn-i el-Hamdani'den er tahsis edip şöyle dedi. Bana Abdullah İbni İsa tahsis etti. Abdurrahman İbni Ebi Leyla'dan şöyle dediğini işitmiştir. Bana Ka'ab İbni Ujra, radıyallahu anh kavuştu da Ey İbni Ebi Leyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir salat ve selam hediyesini sana hediye edeyim mi? dedi ben de evet, onu bana hediye ettirdim Ka'ab biz bir kevesinde Resulullah'dan ya Resulullah sizin ehl-i hassas o olarak salat nasıldır? Çünkü Allah yalnız namazda sana nasıl selam vereceğimizi öğretmiştir diye sorduk Resulullah bize. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallaita ala Ibrahim e ve ala ali İbrahim'e Innaka Hamidun Mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemaa barekta ala Ibrahim e ve ala ali Ibrahim. In Innaka Hamidun Mecid diyoruz. Buyurun. İbn-i Abbas radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin'e şu duayı okur ve büyük babanın İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak'a okuyup bununla onları Allah'a sığındırırdı buyururdu. Euzu bir kelimeti taammeti min kulli şeytanin ve himmetin ve taammetin ve min kulli aynin lammetin her nevi şeytandan, her haşereden dokunan, her türlü kötü gözden Allah'ın tam olan şifa verici kelimelerine sınır. 13. Bab Aziz ve celil olan Allah'ın şu kavli. Onlar İbrahim'in konukları da haber verdi. Hani bunlar onun huzuruna girip selam demişlerdi. O da Biz sizden endişe edicileriz demişti. Dediler ki korkma. ''Hakikat biz sana çok bilgin bir oğul müjde ediyoruz.'' ''Bana'' dedi, ihtiyarlık çökmüşken nasıl olup da müjde verdiniz?'' ''Bu tevşiri neye dayanarak yapıyorsunuz?'' dediler, ''Seni hak olarak müşturuyoruz.'' ''O halde sakın ümidini kesenlerden olma.'' ''İbrahim Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser?'' dedi. ''Ey elçiler daha işiniz nedir?'' dedi. Dediler, gerçek biz günahkar gruhuna gönderildik. Şu kadar ki Lut ailesi bunların dışındadır. Biz onların hepsini muhakkak kurtarırız. Karısı başka, biz onu mutlaka geride kalanlar arasında bunun basını takdir ettik. Hice Suresi 51-60. Ayetler La tercel, la taaf yani korkma demektir. Hani İbrahim ey Rabbim ölüler nasıl dirileceğini bana göster demişti. Allah buna inanmadın mı yoksa demişti. O da inandım fakat kalbimin gözüme de görerek yatışması için istedim diye söylemişti. Allah dedi ki göz kuş tut onları kendine alıştır. Sonra onları kesip her parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra onları çağır koşarak sana geleceklerdir. Bil ki şüphesiz Allah bu Kadir'im. Allah bir kadir-i mutlaktır. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara Söylesi 260. ayet. Bize Ahmet İbni Salih tahdis edip, bize Abdullah İbni Vehib İbni Mısır'dan tahdis edip şöyle dedi. Bana Yunus İbni Yezid İbni Şehad'dan, o da Ebu Selama'dan, o da Abdurrahman ve Said İbni Müseyyed'den. Onlar da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verdiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biz İbrahim'den daha haklıyız. İbrahim Ey Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini göster bana dediği zaman Rabbi inanmadım mı yoksa dedi. O da inandım fakat kalbimin gözümle görerek yatışması için istedim diye söylemişti. Bakara 260 Allah lütf peygambene de rahmet etsin. O da yemin olsun ki çok sağlam bir rütme Allah'a daire dururken ah size yetecek bir kuvvetim olsaydı yahut saf bir kaleye sığınabilseydim kut suresi 80. ayet dedi. Sonra Resulullah eğer ben zindanda Yusuf'un kaldığı gibi uzun zaman mahpus kalsaydım onu hapisten çıkmaya gelen kişinin Davetine hemen icabet ederdim. Haydi efendine git de tahkikat yapsın demezdim buyurmuştur. 14. bab. Bize Allah'ın şu karlı babı. Kitabı da İsmail'de de an. Çünkü o sözünde sadıktı. Resul bir peygamberdi. Kavmine namazı, zekatı emrederdi. Rabbine izin de rızaya o ermişti. Meryem suresi 54-55. ayetler. Selemet İbnül Akva radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Esrem kabilesinden ok atışmakta olan bir topluluğa uğradı da Ey İsmailoğulları ok atınız şüphesiz sizin büyük babanız usta bir ok atıcısı idi. Ve ben bu yarışmada falan oğulları ile beraberim buyurdu. Rabbi dedi ki Resulullah'ın bu sözünü işitince iki grup ok yarışçılarından bir taraf ellerini ok atmaktan çektiler bunun üzerine Resulullah. Size ne oldu ki atmıyoruz, atmıyorsunuz buyurdu. Onlar da ya Resulallah siz muhalifimiz grupla beraberken biz o tarafa nasıl ok atarız? Dediler Resulullah. Haydi atınız, ben sizin hepinizle beraberim buyurdu. 15. Bab İbrahim'in oğlu İshak'ın kıssası. Bu bakta i̇bn Ömer, Ebu Hureyre'nin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ben hadis, e, Cumayet ettikleri hadisler vardır. 16. bak Yoksa ölüm Yakup'un önüne geldi de vakitsiz de orada hazır mı mıydınız? Hayır. O oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz dediği zaman onlar senin Tanrı'na ve babaların, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın bir tek tanrı olan Allah'ını ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olmuş Müslümanlarız demişlerdi. Bakara Suresi 133. ayet. Ubedullah'tan, o da sahih İbni Ebi Said El-Makburi'den işitmiştir ki Ebu Hureyla anh şöyle demiştir. Peygambere insanların Allah katında en çok kerem ve İhsan'a nail olanı kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en kerimi, en muttaki olanıdır buyurdu. Soranlar Ey Allah'ın peygamberi Biz senden Amel cihetinde En kerim olanı sormuyoruz dediler. Bunun üzerine peygamber İnsanların şerefçi en kerimi Allah'ın peygamberi Yusuf'tur. Yusuf Allah'ın peygamberleri peygamberi Yakup'un oğrudur. O da Allah'ın peygamberi İshak'ın oğludur O da Allah'ın peygamberi İbrahim Halilullah'ın oğrudur buyurdu. Sual soranlar yine biz sana bundan sormuyoruz dediler. Bu defa peygamber siz Arap şekeresinin madenlerinden yani anaç soylarından soruyorsunuz buyurdu. Onlar da evet dediler. Peygamber sizin cahiliyet zamanında hayırlı olanların İslam'ı anlayıp ilim üzerine hareket ederlerse, İslam devrinde de en hayırlı olanlarınızdır." buyurdu. 17. Bab Ruta peygamberlik vermiştik, o zaman kavmine şöyle demişti, siz gözünüz göre göre hala kötülüğü yapacak mısınız? Gerçek siz kadınları bırakıp da şehvetle mutlaka erkeklere yanışacak mısınız? Hayır, siz beyinsizlikle devam ede bir kalmışsınız Buna karşı kalmın cevabı, lüt hanedanını memleketimizden çıkarın. Çünkü onlar temizliğe zorlar insanlardır demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de hem onu hem geri kalanlardan olmasını takdir ettiğimiz karşısından başka bütün hanedanını kurtardık. Onların üstüne öyle bir yağmur yağdırdık ki ne kötüydi İmzar Edilenlerin Yağmur'un Nem Suresi 54-58. ayetler Bize Ebu yemen tahtis etti. Bize şu ayıp haber verdi. Bize Ebu Zinar El-Araç'tan o da Ebu Kureyla Radiyallahu anh'dan tahtis etti ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah Lut'a mağfiret etsin. Muhakkak ki o çok sağlam bir rükne yani Allah'a dayanmaktaydı buyurdu. 18. bab ki elçiler Lut ailesine geldiler. Lut dedi ki, Herhalde siz tanınmamış bir zümresiniz. Onlar da hayır dediler. Biz sana onların hakkında şek etmekte oldukları şeyi getirdik. Sana hak ile geldik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Hice Suresi 61. ve 64. ayetler. Tevella bi rukmihi. Ezzariyat 39. Beraberindekiler yüz çevirdiler. Çünkü onlar onun kuvvetidir. La terkahu Kutsûresi 113 meyletmayın demektir. Fe enkarahum ve neki rahum suresi 70. ayet ve tek vesten bunların hepsi bir manada olup ondan hoşlanmadı demektir. Yuraune hut 78 koşuyorlar demektir. Dabira elhicir 66 ahira demektir. Say Hatem Yasin suresi 29. ayet Heleketen demektir. Bir i Tevessim'in El-Hicr suresi 75. Cahit Bakanlar yahut da Düşünenler demektir. Lebi Sebilin Hicri 76 Lebi Tarik'in demektir. Bize Mahmud İbni Geylan tartış etti. Bize Ebu Muhammed tartış etti. Bize Sufyan Es Sevri Ebu İsa'dan, o da El-Esvet'ten tahsis etti. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Feher'nin muttakir kamera kamer suresinde altı kere şeklinde okudu. Yüce Allah'ın şu kavli babı 19. bab Yüce Allah'ın şu kavli babı Semud kalmine de kardeşlerimiz Salih'i gönderdik. Dedi ki, Ev karnım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir tanrınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştim. İşte size alamet olmak üzere Allah'ın şu dişi devesi. Onu bırakın. Allah'ın ağzında otlasın. Ona bir fenalıkla dokunmayın. Sonra sizi acıklı bir azap yakalar. Düşünün ki Allah sizi alttan sonra cümleler yaptı. Yüzünde sizi yerleştirdi ovalarında köşkler yapıyor, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık hepiniz Allah'ın lütfunu alın. Yeryüzünde fesatçı var olup taşkınlık yapmayın. Onun kavminden büyüklerinden ileri gelenler de kendilerince hor görülenlere, onların içinden iman edenlere şöyle dediler. Siz Salih'in gerçekten Rabbi katında gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Onlar da biz dediler doğrusu onun ne gönderildiyse O'na iman edildiler. Yine o kibirlenen kimseler Biz doğrusu O sizin iman ettiğimizi inkar ile Şafir olanlarız dediler. Gelken o dişi demeyi Ayaklarını keserek öldürdüler. Rabbilerinin elinden Uzaklaşıp isyan ettiler ve Salih eğer Sen gönderilmiş peygamberlerden ise Bize tehdit edip tuttuğun Azabı getir bize dediler. Bunun üzerine Onları şiddetli bir sarsıntı tutuverdi ve yurtlarında düzüstü çöken kimseler oldular. Onlar da yüksevirdi ve kendi kendilerine şöyle dedi. Ey kalbim Allah'a and olsun ki ben size Rabbinin elçiliğini, size Rabbinin elçiliğini tebliğ etmiştim. Size nasihat etmiştim fakat siz nasihatçıları sevmeysiniz ki. el araf Suresi 73-79. Ayetler. El-Hicr Suresi'nde bu vaka özetlenerek verilmiştir. Andolsun ki, Ashab-ı Hicr'de peygamberlerini tekzip etmişlerdi. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de, onlar bir çeviriciydiler. Onlar dağlarda emin evler yolculup oyarlardı derken, onların hali sabaha geldikleri sırada korkunç bir ses yakalayıverdir. Bina kazana geldikleri o şeyler kendilerinden hiçbir azabı def etmedi. Hice Suresi 80-84. ayetler. El-Hicr oturduğu yerdir. Ama Hasr-ı Hicr'ün Enam Suresi 138'de tabirine gelince bu haram ekim demektir. Men edilmiş her şey Hicr'ün mahculundur. El-Furkan 22 53 Ve hicrün kurduğun hel binadır ve azından onun üzerine men ettiğin şey de Hicr'dir. Ve hatimi bu kabilden Hicr diye isimlendirildi. Sanki o mahtumdan ya da seçilmiş tabirinden süremiştir. Katilin mahturdan olması gibi de atların dışisine Hicr denilmiş. Akılda Hicr ve Hicr denilir Fecih Suresi 5. ayet. Amma Yemâmen'in hadrine gelince o bir menzildir. Abdullah İbn-i Zema radiyallahu şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Kendisi Salih Peygamber'in dişi devesini öldüreni zikretti ve Salih'in dişi devesini Kuvvet ve Ebu Zema gibi kalmi arasında izzet ve şefkat sahibi birisi öldürme davetine icabet etti buyurdu. İşte Süleyman İbn-i Bilal. Abdullah İbni ben o da İbni Ömer radiyallahu anh'dan sahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Temuk gazetesinde Semuk kavminin helak olduğu Hicir vadisinde kunakladığı zaman sahabilerine buranın kuyusundan su içmelerini ve burada buradan su almamalarını su içmemelerini ve buradan su almamalarını emretmişti. Sahabiler biz bu kuyunun suyundan alıp hamur yoğurduk ve su kaplarımızı doldurduk demişler. Bunun üzerine Resulullah onlara bu hamur atmalarını ve aldıkları suyla dökmelerini emretmiştir. Bu ve Sebre İbni Mabed'den ve Ebu Şamuş'tan peygamberin yiyeceklerinin atılmasını emrettiği rivayet bulunur. Ebu Zer peygamberin burada, buranın suyuyla hamur yoğuran kimseye bunu atmasını emrettiğini söylemiştir. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh ona nafiden şöyle haber vermiştir. İnsanlar Resulullah'la beraberinde semut arazisi olan el hicre inip konakladılar. Akabinde oranın kuyusundan su aldılar ve bununla hamur yoğurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oranın kuyusundan aldıkları suyu çekmelerini, o suyla yoğurulan hamurları develere yedirmelerini ömretti ve nihayet Resulullah onlara salih peygamberin dişi devesinin su içmeye geldiği kuyudan su almalarını Emretti. Bu hadisi nafiden rivayet etmekte Ubeydullah'a ve İbn-i Zeyd İbn-i Haris mutabat etmiştir. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Salim babası Abdullah i̇bn Ömer radiyallahu anh'dan şöyle haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el hicre uğradığı zaman ağlayıcılar olmanız hali müstesna onlara isabet eden musibetin sizlere isabet etmesinden sakınmak için kendi nefislerine zulmetmemiş olan kimselerin etkilerine girmeyiniz buyurdu. Sonra kendi demesinin üzerinde olduğu halde ridası ile örtündü. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Alaycılar olmanız müstesna, onlara isabet eden azabının benzerini size isabet etmesinden sakınmak için kendi nefislerinizde etmiş bir kimselerin meskenlerine girmeyiniz.'' ''Kendi nefislerine etmiş kimselerin meskenlerine girmeyiniz.'' buyurdu. 20. Bak ''Yoksa ey Yahudiler, ölüm Yahub'un önüne geldiği zaman siz de orada hazır mıydınız?'' Bakara 130 şuncası. Abdullah İbn-i o da İbn-i anh'tan etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, İsmail, İbrahim oğlu, Yakub'un oğlu Yusuf aleyhisselam'dır buyurmuştur. Yüce Allah'ın şu kavcı babı, 21. babı. Andolsun ki Yusuf'un kardeşlerinin kıssalarında Suranlar için nice ibretler vardır. Yusuf Suresi 7. ayet Ubeydullah şöyle demiştir. Bana sahip İbn-i Ebu Sahip Ebu Hureyre radiyallahu haber verdi ki Rasulullah'a insanların en kerimi kimdir diye soruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en takvara olandır buyurdu. Sahabeler biz sana bundan sormuyoruz dediler. Rasulullah İnsanların şerefçi en kelimin Allah'ın peygamberi Yusuf'tur. Yusuf Allah'ın peygamberleri, Allah'ın peygamberi Yakub'un oğludur. O da Allah'ın peygamberi İshak'ın oğludur. O da Allah'ın peygamberi Halilullah'ın oğludur buyurdu. Sahabeler biz sana bundan da sormuyoruz dediler. Resulullah bana Arap şekeresinin madenlerinden yani onun soylarından soruyorsunuz. İnsanlar madenler gibidir. ''İnsanların cahiliyet zamanında hayırlı olanları İslam'a anlayıp ilim üzere yaşarsa İslam devrinde de en hayırlı olanlarıdır.'' buyurdu. Bana Muhammed İbni Selam tahsis etti. Bize Abdül İbni Süleyman, Abdullah'dan, o da Said'den, o da Ebu Hureyla radıyallahu anh'tan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere bu hadisi bu haber verdi. Ben Urva İbn-i işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye, Ebu Bekir'e elbette insanlara namaz kılırsın buyurmuş. Ayşe, Ebu Bekir pek yufka yürekli bir adamdır. Ne zaman senin makamına içerirse kalbi incelir demiş. Peygamber evvelki emrini tekrar buyurmuş. Ayşe ve Ebu Bekir hüzünlü bir adamdır. Sözünü tekrarlamış ve İbn-i yukarıdaki senet peygamberin üçüncü yahut gördüğünüz defasında şüphesiz ki sizler Yusuf peygamberin karşılaştığı kadınlarsınız. Ebu Bekir'e emredin namazı kıldırsın buyurdu. Ebu Musa radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı da Ebu Bekir'e emredin insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Ayşe Ebu Bekir yufka yürekli bir adamdır dedi peygamber önce emrinin benzerini söyledi Ayşe ve sözünün benzerini söyledi bunun üzerine peygamber Ebu Bekir'e emredin şüphesiz kadınlar Yusuf peygamberin sahibelerisiniz yani onun günündeki kadınlarsınız buyurdu akabinde Ebu Bekir Resulullah'ın hayatında imam oldu Ravi Hüseyin İbni El-Cufi, Zahide'nin İbn-i Kudame'den ince kalpli bir adam şeklinde söylemiştir. Ebu Hrîle radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duya, dua buyurdu. Ya Allah'ım, Ayyar İbni Ebi Rebi'a'yı kurtar. Ya Allah, Selamet İbni Hişam'ı kurtar. Ya Allah, Benib İbni İbni Velid'i kurtar. Ya Allah, Kafirlerin elinde bunalıp zayıf ve aciz görülen diğer müminleri kurtar. Ya Allah! Muzarı daha şiddetli çiğne. Ya Allah! İçinde bulundukları bu yıllar Yusuf Peygamberin o şiddetli yıllarına benzer. Ebu Hüreyya şöyle demiştir. Resulullah şöyle buyurdu. Allah Lütf Peygamberi rahmet etsin. Yemin olsun ki o muhakkak çok sert bir kareye türeniyordu. Ve eğer ben da de kaldığı kadar uzun zaman mahpus kalsaydım, sonra bana çıkmak üzere o davetçi gelseydi, ben hemen ona icabet ederdim. Mesrur şöyle demiştik, ben Ayşe'nin annesi Ummu Rumala. Ayşe hakkında yapılan ilk dedi kozusunu sordum, o şöyle dedi, ben Ayşe'nin beraberindeydim. İkimiz oturuyorduk. Bir ben yanımıza en bir kadın geldi. O Allah falan kimseye yani müstahit ni usafeye layikini yapsın ve yaptı dedi. Bunu Roman dedi ki ben o ensariye kadına sen niçin Allah falan şöyle yapsın diyorsun dedi. Ensariye kadın çünkü o sözümüz zikrini oradan oraya taşıyıp yaydı dedi. Bunun üzerine Ayşe bu adam hangi sözü yaydı dedi. O kadın. İfkehli'nin sözlerini Ayşe'ye haber verdi. Ümmü Roman dedi ki bu sözü Ebu Bekir ile Resulullah işittiler mi diye sordu Ümmü Roman, Evet o sözü bunların ikisi de işitti dedi. Bunun üzerine Ayşe bayıldı ancak üzerine ile beraber bir ateş hasıl olduğu halde ayıldı. Akabinde Peygamber geldi ve Ayşe'nin nesi var diye sordu. Umur dedi ki ben Ayşe'yi kendisi hakkında konuşulmakta olan sözlerden dolayı bir humma yani ateşli hastalık yakaladı dedim. Bunun üzerine Ayşe oturdu ve şöyle dedi. Eğer ben size bu söyleneni yapmadım diye yemin etsem sizler beni tasdik etmezsiniz. Eğer özür bahane sade edip kusurumu dilesem sizler benim kusurumu haber etmesiniz. Atık bu vaziyette benim meselimde sizin meseleniz ya Yakup Peygamberi ve oğullarının meselesi gibidir. Çünkü o güzel bir sabretti ve şöyle dedi: Sizin bu anlatışınıza karşı yardımlar sağlanacak ancak Allah'tır usul üzereki o tür insanlar. Akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrıldı. Allah da Ayşe'nin bekâret, beraati hakkında indirdiğini indirdi. Peygamber de bu berat müjdesini Ayşe'ye haber verdi. Bunun üzerine Ayşe, ben ancak Allah'a hamd ve meşgul olurum. Başka bir kimseye hamd ile değil demiştir. İbn-i şöyle demiştir, bana ur ve haber verdi. Kendisi Peygamberin zevcesi Ayşe'ye, Allah'ın şu kavmine ne dersin? bana bundan haber ver. Hatta o peygamberler, kavmlerinin imanlarından ümitlerini kesip de onların vaat olundukları ilahi nusrat hakkında muhakkak yalana çıkarıldıklarını zannettikleri sırada onlara nusratımız yetişik gelmiştir. Yusuf sureti 110. ayet. Onlar muhakkak yanana çıkarıldıklarını yahut da kendilerinin yalan söylemiş olduğunu Ayşe zam senin anladığın gibi kendi babu üzere değildir fakat kendi kavimleri o peygamberleri yalanlamışlardı dedi ben Ayşe, vallahi onlar kesin surette kavimlerinin kendilerini tekzip ettiklerini bilmişlerdir oradan değildir dedim Ayşe onu reddedici olarak ya urve yani ey urvecik onlar bunu kesin bilmişlerdir dedi. Ben belki ayet yahutta kendilerine yalan söylendi. Yani peygambere yalan vaatler söylendi demektir. Dedim. Ayşe maazallah bundan Allah'a sığınırım. Rasuller hiçbir zaman Rablerinin vaadini ihtilaf edeceğini düşünmemişlerdir. Amma şu ezb Zannine billahi zannetsevi Allah'a kötü zanda bulunanlar Fetih Suresi 6. ayetinde gelince onlar Rablerine iman etmiş ve peygamberleri tasdik etmiş olan peygamberlerin tabileridir. Bunlar üzerine bela uzamış ilahi yardım ve zafer onlardan gecikmiş. Hatta peygamberler kendi kavimlerinden olup da peygamberleri tekzip edenlerden ümitsizliğe düştükleri ve Tabirlerinin kendilerini teksip ettiklerini zannetmiş oldukları zaman onlara Allah'ın yardımı gelmiştir dedi. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi: İstey esunun vezni ya istumin bu yani Yusuf'tan ümit kestin tabirli tabirindedir. İftialudur. El asli de iste'qarudur. Latey asumin Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yusuf suresi 87. ayet bunun manasına ümittir. İbn-i Umer radiyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu Kerim, İbrahim oğlu İshak oğlu Yakup oğlu Yusuf aleyhisselamdır buyurmuştur. Yirmi ikinci bab Yüce Allah'ın şu kavli babı. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine hakikat bana dert çattı. Sen ise azayanların en azayanısın diye niyaz etmişti. El Enbiya suresi 83 ayet. ayet. kut saat kırk iki vur. Yerkud'un El Enbiya on ikinci ayette koşuyorlar demektir. Bana Mâmer Heman'dan, o da Ebu Hureyre Radiyallahu Hak'tan haber verdi ki, Peygamber aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Eyyub mucizeli suda soymuş olarak yıkandı. Sırada üzerine atılan, düzülmüş bir sürü çekirge düştü. Üzerine altından düzülmüş bir sürü çekirge düştü. Eyyub bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ya Eyüp, ben seni görmekte olduğun bu altın çekilgelerden yana zengin kılmadın mı diye nida etti Eyüp. Evet Rabbim, beni bu surette zengin kıldın fakat senin hayır ve bereketinden benim için müstahani olmak yoktur, dedi. 23. Bab Yüce Allah'ın şu kavli babı. Kitapta Musa'yı da an. Çünkü o ihlasla erdirilmişti. Rasul bir peygamberdi. Biz ona Tuğr'un sağ yanında nizah ettik. Ona, onu çok münacat eden bir kimse olarak yaklaştırdık. Onun merhametinizden dolayı kardeşi Harunu da kendisine peygamber olarak islam ettik. Meryem suresi 41-53. 51-53. Ayetler. Vahid, iki ve cemiy için neci, çok münacat eden denir. Ve Hala Süneciyen, Yusuf 80. ayette denilir. Bu fısıldaşarak bir yana demektir. Bunun cemi de enziyetindir. Yetenacerme El Mücadele Suresi 8. ayet fısıldaşıyorlar demektir. Telekkaf-ı Arap Suresi 117. ayet Telekkamı yani tutuyor demektir. 24. babı Firavun ailesinden onun imanı gizlemekte bulunan bir mümin de şöyle dedi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır demesiyle öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler de getirmiştir. Bununla beraber eğer o bir yalancı ise yalanı kendine. Eğer doğru söyleyici ise sizi tehdit ede geldiği azabın bir kısmı olsun sizi çarpar şüphesiz Allah haddi aşan yalancı olan kimseyi muvaffak kılmaz. Ayşe radiyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril kendisine vahiy getirdikten sonra Hira'dan korkuyla yüreği titreyerek Hatice'ye döndü. Bundan sonra Hatice peygamberi birlikte alıp amca oğlu olan Varaka ibni Nerfel'in yanına götürdü. Bu zat putla tapıcılığı terk edip Hristiyan dinine girmiş. İncili Arap diliyle okuyan bir kimseydi. Varaka peygambere ne görüyorsun dedi. Peygamber gördüklerini ona haber verdi. Bunun üzerine Varaka ben bu gördüğüm Allah'ın Musa peygambere indirdiği namustur. Yani vahiy sırrının sahibidir. Eğer seni davet, senin davet günlerine yetişirsem sana kuvvetli bir şekilde yardım ederim, dedi. En namus, Allah'ın başkalarından gizlemekte olduğu şeyleri kendisine birlikte bildirmekte olduğu sır sahibidir. 25. Bab Aziz ve Celil olan Allah'ın şu kalbi babı. Musa'nın haberi geldi mi sana? Hani o bir ateş görmüştü da ailesine siz burada durun. Hakikaten ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor getirir yahut da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti. İşte Musa ona gelince kendisine şöyle nida olundu: Ey Musa şüphesiz benim ben senin Rabbim. Haydi pabuçlarını çıkar. Çünkü sen mukaddes bir vadide Tuva'dasın. Taha suresi 9-12. ayetler. Enasitu absartu aram? Bir ateş gördüm. Belki Ondan size bir kor getiririm manasındadır. İbn Abbas şöyle demiştir: Mukaddes mübarek demektir. Tuva Vadinin ismidir. Sûretaha, Halateha, Ennuha, Et Tuha, bir melkine, bir emrine heva şarkiye farigan illa min zikri Musa. Musa'nın anasının kalbi Musa düşüncesinden başka her şeyden boş olarak sabahladı. Ri de Enk Yusat Dikani, kardeşim Harun, lisanca benden daha faziktir. Onu onu da benimle beni tasdik edecek bir yardımcı yap. Rit en in tefsirinde muin sen Yahut da muinen denilir. Yaptuşu ve yaptuşu fiili birinci ve ikinci bablardan söylenir. Ya Temirun istişare ediyorlar el cezvetü kendisinde alev bulunmayan odundan kalın bir ateş parçası seneşuttu seni seni inuken yani sana yardım edeceğiz ne zaman bir şeyi kuvvetlendirirsen ona kuvvet verecek bir pazul yapmışsındır İbni Abbas tam başkaları da şöyle dedi bir harf söylemezse yahut da söylemede temteme ve fe, fe olduğu halde söylerse o dilde bir uhtedir. Adri sıkıntımı feyüz <gülüyor> hitekum sizi helak edecek el musla el emselunun müemnesidir. Bir tarikatuhumul musla bir dinuhumul musla yani düzgün bir düzgün olan dilimizle diyor. Musla'yı al, emseli al denilir. Sonra saffa geliniz. Sen bu saffa geldin mi denilir. Bunun içinde namaz kılınan musalla'yı kasteder. Evcese, hifeten, içinde bir korku gizlendi demektir. Hifeten, kelimeden hanın kesresinden dolayı vav harfi gitti. Fi cuzu in nâhli alâ cüzû in yani e, hurma gövdeleri üzerler demektir. Haklı ke, yani halin şayanın demektir. Nisase, vufaale babının mastarıdır. La nansafnahu onu zerrelere savururum. Es et daha o sıcaklık. Kusui onun bizi üzerine git, onu takip et demektir. Biz bazen, biz sana en güzel kısa anlatıyoruz gibi söz nakletmek manasına olur. En cunubin uzaktan demektir. En cenabetin, en ictinabinde bu manaya gelir. Mücahit şöyle demiştir, ala kaderin bir vaade la ya zayıflamayın, gevşemeyin. Mekanen Suven, aralarında eşit uzaklıkta bir yer. ya Yabisen, yani kuru min ziynetim kalmi. İsrailoğullarının Firavun halkından ariyet aldıkları zinetler. Kazefet Ha, Musa'nın anası o sandığı suya attı. Elka yaptı, yani Samir'i onlara bir buzağı heykeli yaptı. Musa unuttu. Bu sözü Samiriler söylüyor. Samiri onlara böyüren bir muzağı heykele çıkardı da işte sizin de Musa'nın da tanrısı budur fakat Musa unuttu demişlerdi. Yani Musa Rabbinde yanıldı. Onlara buzağı hakkında hiçbir söz söylemedi demişlerdi. Bize Katade Enes İbni Malik'ten o da Malik İbni sağ sağdan tasdik Tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendisinin gökte yürütüldüğü geceden anlatıp şöyle buyurmuştu. Nihayet 5. semaya geldi ve orada Harun'la karşılaştı. Cibril, bu Harun'dur ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. O da selamı aldı. Sonra merhaba Salih kardeş ve Salih peygamber dedi. Bu hadisi Enes'ten o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmekte. Kateze'ye sabit Elbunani ile Abbat İbni Ebi Ali mutabihat etmişlerdir. 26. Bak Yüce Allah'ın şu kabirleri babı. Musa'nın haberi geldi mi sana? Taha Söyledi 9. Ayet. Öyle Rasuller gönderdik ki kısalarını hakikat önceden sana bildirdik. Yine öyle Rasuller yolladık ki sana onların kısalarını haber vermedik. Allah Musa'ya da hitap ile konuştu. Nisa suresi 164. ayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geceleyin yürütüldüğüm zaman Musa'yı gördüm. Baktım ki Musa Yemen'in Şerika kabilesi erkeklerinden biri gibi uzun boylu balık etli bir zattır. İsa'yı da gördüm. Baktım ki o da orta yapılı, Sanki hamamdan çıkmış gibi al idi. Ben İbrahim'i de gördüm. Çocukları içinde İbrahim'e en çok benzeyen benimdir. Sonra bana birinin içinde süt, diğerinde şarap bulunan iki kap getirildi. Cibril bana bunlardan hangisini istersen içmedi. Ben sütü aldım ve onu içtim. Bana fıtratı aldın. Eğer sen şarap almış olsaydın, ümmetim azgın olurdu denildi. Hata ve şöyle demiştir ben Ebu Ali'den işittim. Bize peygamberimizin amca oğlu yani İbni Abbas tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kul için ben Yunus İbn Medda'dan hayırlıyım demek layık olmaz buyurmuştur. Yunus'un babası Medda'ya nispet etmiştir ve yine peygamber Geceley'in yürütüldüğü vakit sikretti. Musa buğday renkli uzun boyludur. Sanki Yemen'in Şenule kabilesi erkeklerinden biri gibidir buyurdu. Ve yine Resulullah, İsa toplu vücutlu ve orta boyludur buyurdu. Cehennem'in bekçisi olan Malik'i de zikretti. Detcal'i de zikretti. Said İbni Cübeyir'den, o da İbni Abbas radıyallahu anh'dan şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medine'lileri bir gün yani aşura günü oruç tutarlar buldu. Peygamber bu nedir diye sorunca onlar bu büyük bir gündür. Bu öyle bir gündür ki Allah bugün de Musa'yı ve ümmetini düşmanlarından kurtardı. Firavun hanedanına da denizde boğdu. Onun için Allah'a şükür olarak burada oruç tuttu dediler. Bunun üzerine Peygamber ben Musa'ya Yahudilerden daha yakınım buyurdu da Kendisi de bu günü oruç tuttu ve bugün oruç tutulmasını emretti. 27. Bab Yüce Allah'ın şu kavli babı. Bursa ile 30 gece sözleştik ve ona bir 10 gece daha kattık. Bu surette Rabbinin tayin buyurduğu vakit 40 gece olarak tamamlandı. Bursa kardeşini halına dedi ki kavminin içinde benim yerime geç, ıslah et, fesatçıların yoluna uyma. Vaktaki Musa tayin ettiğimiz o vakit geldi Rabbi ona ilahi sözünü söyledi. Musa dedi ki Rabbim göster bana seni göreyim buyurdu. Beni katilen göremezsin fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görürsün derken Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça ediverdi. Musa da baygın yere düştü. Ayrılınca dedi ki seni tenzih ederim tevbe ettim sana. Ben iman edenlerin ilkiyim. Araf suresi 142-144. ayetler. Şöyle denilir. Zekkehu zelzelehu Yani onu salladı. Ve humiletül ardı Vel cibalu Feddukketa zekketen Vahideten yerler dağlar Yerlerinden kaldırılıp Birbirine bir çarpışla hepsi toz haline geldi. El Hakka suresi 14. ayet. Yani Cem ile toki ki naması çünkü dağlar cemî hükmündedir. Arz da cemih hükmündedir. Lakin Allah dağları bir şey bir şey kıldı da bunun içine tesniye ile febduk dedi. Nitekim aziz ve celil olan Allah kâmeta da tesniye ile Ennes semâvâti vel ardı kâmeter raqkan. Âmme sûre 30. ayet buyurdu da kaideye göre cemi ile kuna ratkan demedi. Bunlardan her birini tek bir şey kıldı. Ratkan multesete kateyni yani birbirine bitişik iki şey demektir. Küfürlerine binaen, özlerine buzağı içirilmişti. Bakara suresi 93. ayet sevbun, müşarrabun denilir ki boyanmış kumaş demektir. İbn Abbas şöyle demiştir. İmbeceset, ceset Araf Suresi 160. ayet fışkırdı demektir ve iz e, na taknal cebele fevkahum El Araf Suresi 171. ayette na Refana yani kaldırdık demektir. Yahya İbn Umer'den, o da Ebu Said radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar kıyamet gününde bayılıp yere düşecekler. Ben de bayılacağım. Fakat ben ayılanların ilki olurum. Bir de bakarım ki Musa arşın ayaklarından birine tutulmuş duruyor. Ben de evvel mi, benden evvel mi ayıldı yahut Tur'daki bayılması ile mi cezalandırıldı bilemiyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer İsrail oğulları olmasaydı et kokmazdı. hava anamız olmasaydı kadın cinsi hiçbir zaman zevcine hıyanet edip aldatmazdı. 28. Bab Seyirden olan tufan babı. Çok yani arka arkaya devamlı olarak ölüme de tufan denilir. Kummel Küçük kenelerdir ki büyük mevinin küçüklerine benzer hakikun, hakkun demektir. Sohita pişman olan herkesin eli düşmüştür. Yani şaşırmıştır. 29 <gülüyor> Hızır'la Musa aleyhisselam hadisi babı Ubeydullah i̇bn Abdullah i̇bn Abbas'tan haber vermiştir. i̇bn Abbas Abbas Elhur İbn-i Kays el İbn Kazari Musa peygamberin kendisini bulmak için gitmiş olduğu sahibi hakkında münakaşa etmişlerdir. i̇bn Abbas, uzak zat Hızır'dır demiştir. Akabinde bu münakaşa edenlerin yanında Ubey bin Ka'b geçmiş olan, geçmiş i̇bn Abbas hemen onu çağırmış ve, ben şu meclis arkadaşım el-kururla Musa'nın kendisiyle buluşmak için yol bulmak istediği sahibi hakkında mücadele ettim. Sen Resulullah'tan onun halini zikrederken bir hadis işittin mi diye sormuş. de şöyle demişti. Evet. Ben Resulullah'tan işittim. O şöyle buyuruyordu. Musa İsrailoğullarından bir topluluk içerisinde bulunduğu sırada bir kimse geldi ve Musa'ya senden daha bilgili bir kimse biliyor musun diye sordu. Musa hayır bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Allah Musa'ya evet senden daha alim kulumuz Hızır vardır diye Vahiyetti. Musa hemen Rabbinden ona kavuşmasının yolunu istedi ve okula ulaşmak için balık bir alamet yapıldı ve kendisine sen balığı kaybettiğin zaman hemen dön. Çünkü sen ona kavuşacaksın denildi. Artık Musa balığın denizdeki izini takip ediyordu. Nihayet hizmet eden genç Musa'ya gördün mü? Kayaya sığındığımız vakit ben balığın gittiğini haber vermeyi unutmuşum. Onu söylemeyi bana unutturan da şeytandan başkası değil dedi. Musa işte bizim arayacağımız bu idi dedi ve hemen izlerin üzerine gerisin geri döndüler derken Hızır'ı buldular. Bundan sonra Musa ile Hızır'ın şanlarında olan şeyi Allah kendi kitabında kısa ezip anlatmıştır. Bize Ali İbni Abdullah tahdis etti. Bize Sufyan İbni Uyayn'e tahtis etti. Bize Amr İbni Dinar tahtis edip şöyle dedi. Bize Said İbni Cubeyr haber verip şöyle dedi. Ben İbni Abbas'a Nerfel el-Bekkai Hızır'ın sahibi olan Musa, İsrail Musası değildir. O başka bir Musa'dır diye iddia ediyor dedim. Bunun üzerine İbni Abbas Allah'ın düşmanı yalan söylemiştir dedi ve hadis şöyle nakletti. Bize Ubey ibn-i peygamberden şöyle tahdis etti. Musa peygamber İsrail oğulları içerisinde hutbeye kalkmıştı. Kendisine insanların en alimi kimdir diye soruldu. En alim benim diye cevap verdi. Bu husustaki ilmi Allah en bilendir diyerek Allah'a döndürmediğinden dolayı Allah onu azarladı da evet iki denizin birleştiği yerde benim bir kolum var. İşte o senden daha alimdir, buyurdu. Musa, ey Rabbim, onu görmeyi bana tekeffül eder. Ey Rabbim, onu görmeyi bana kim tekeffül eder, dedi. Bazen, Ravi sufyan, ey Rabbim, ona nasıl yol bulayım, şeklinde söyledi. Ona bir balık alın onu ve, ve onu bir zembir içinde tutarsın. Onu nerede kaybedersen okulun işte oradadır dedi. Bazen de aynı manaya olan semme yani semme dedi. Musa bir balık aldı ve onu bir zembil içine koydu. Bundan sonra Musa hizmetçi genci Yuşa ibni Nur ile birlikte gitti. Nihayet o kayanın yanına varınca başlarını yere koydular. Akabinde Musa uyudu. Bu arada balık debelendi ve zembilden çıkıp denize düştü. Ve deniz içinde kendine şaşıracak bir surette su küncü gibi boşluk bırakarak yolunu açıp gitti. Allah balıktan suyun akışını tuttu da su tak gibi oldu. Şöyle kemer takı gibi oldu demiştir. Uyandıktan sonra gecenin kalanıyla bütün gün yürüdüler. Nihayet sabah olunca Musa hizmetçisine kuşluk yemeğimizi getir de yemin olsun biz bu seferimizden garip bir yorgunluk duyduk. Halbuki Musa Allah'ın emrettiği o yerin ötesine geçmedikçe yorgunluk duymamıştı. Hizmetçi kalması Musa'ya gördün mü? Taşın yanında barındığımız zaman balığı yani balığın gittiğini haber vermeyi unutmuşum. Bunu söylemeyi bana unutturan da şeytandan başkası değildir. Balık deniz içerisinde şaşılacak bir suretle yolunu tuttu gitti. Balığın gitmesi için suda bir oyuk meydana geldi. Deniz içinde böyle bir yolun açılması Musa ile hizmetçisine hayret edilecek bir şey olmuştu. Musa Gence zaten aramakta olduğumuz buydu dedi. Bunun üzerine kendi izleri üzerinde izlerine baka baka geriye döndüler. Taşın yanına varınca bir de baktılar ki elbiseye bürünmüş bir adam duruyor. Musa ona selam verdi. O selamı aldı ve senin bulunduğun yerde selam nereden yani nasıl olur dedi. Ben Musa'yim dedi. O İsrailoğullarının Musa'sı mı diye sordu. Evet dedi. Musa sonra yine söze başlayıp sana öğretilen rüşt ve hidayetten bana da öğretmen için senin yanına geldim dedi. Hızır doğrusu sen benim beraberimde asla sabredemezsin ya Musa. Ben Allah'ın bana öğrettiği öyle bir ilim üzerindeyim ki sen onu bilemezsin. Sen de Allah'ın öğrettiği Allah ilminden öyle bir ilim üzerindesin ki onu da ben bilemem cevabını verdi. Musa ona sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. O da doğrusu sen benim beraberimde asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin dedi. O da Allah dilerse beni sabredici bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim dedi. O eğer bu surette bana tabi olacaksan ben sana anıp söyleyinceye kadar sen bana hiçbir şey sorma dedi. Bundan sonra deniz kıyısında yürüyerek gittiler. Yanlarına bir kemi uğradı. Kendilerini gemiye almaları için gemicilerle konuştular. Yibliciler Hızır'ı tanıdılar ve onları ücretsiz olarak gemiye aldılar. Onlar gemiye bindikleri zaman bir serçe kuşu geldi. Geminin kenarına kondu ve denizden bir kaka su aldı. Hızır Musa'ya "Ya Musa, benim ilmimde senin ilmin, Allah'ın ilminden bu serçenin gagası ve denizden aldığı su kadar bile eksilmez." dedi. Derken Hızır eline bir balta alarak gemi tahtalarından birini söktü. Ravi Musa farkına varmadan Hızır keserle bir tahta sökmüştür dedi. Musa ona sen ne yaptın? Adamlar bizi ücretsiz olarak gemilerine almışken sen gemilerine kast edip batılmak batırmak için mi deliyorsun? Anlı olsun Anlıyorsun sen büyük bir iş yaptın dedi Hızır. Sen beraberimde asla sabredemezsin demedin mi? dedi? Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni muahaze etme. Şu arkadaşlığımızda bana güçlük yükleme dedi. Hakikaten Musa'nın ilk muhalefeti, Musa'da bir unutma eseri olmuştu. Denizden karıya çıktıkları zaman, diğer çocukların beraberinde oynamakta olan bir oğluna uğradılar. Hızır hemen o çocuğun başından tuttu ve onu eliyle şöyle kopardı. Ravi Sufyan parmaklarının uçlarıyla sanki bir şey koparır gibi işaret edip göstermişti. Musa ona tertemiz masum bir canı diye bir can karşılığı olmadan öldürdün ha. andolsun ki sen çok kötü bir şey yaptın dedi. O zat ben sana beraberimde asla sabredemezsin demedim mi? Musa eğer bundan sonra bir şey sorarsan benimle arkadaşlık etme. O takdirde etrafımda muhakkak özre uğramışsındır dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına vardılar ki ona ahalisinden yemek istedikleri halde kendilerine konup etmekten çekinmişlerdi. Derken yıkılmak isteyen bir duvar buldular. Bunu eliyle şöyle doğrultu verdi. Ravi Sufyan eliyle bir şeyin üstüne mesleler gibi işaret etmişti. Ravi Ali İbni Abdullah el-Medini, ben Sufyan İbni Uyayn'dan ancak bir kere meyvedici sözünü söylerken işittim. Musa, bunlar kendilerine geldiğimiz bizlere yemek yedirmeyen ve bizleri konaklatmayan bir kavimdir. Sen onların yıkılmaya yüz tutmuş olan duvarlarına geldin de onu doğrulttun. İsteseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. İşte o zat, işte bu benim ve senin ayrılışımızdır. Sana üzerinde sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıssayı buraya kadar hikaye ettikten sonra ne olurdu sabredseydi de aralarında gerçek, geçecek haberlerini Allah bize kıssa yapsaydı buyurdu. Ravi abi Sufyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Musa'ya rahmet etsin. Keşke Musa sahib de Allah onların işlerinden bize anlatsaydı buyurdu demiştir. Said İbni Cübeyr şöyle demiştir ve İbni Abbas şu ayetleri okudu. Gemiye gelince denizde iş yapan yoksullarındı. Onun için ben onu kusurlu yapmak istedim ki aralarında her sağlam gemiyi zorla almaktan almakta olan bir hükümdar vardı. Oğlana gelince onun anası da babası da iman etmiş kimselerdi. Bunun için onları bir azgınlık ve bir kafirlik bürümesinden endişe ettik de istedik ki onların Rabbi bunun yerine daha hayırlısını merhametle daha yakınını versin. Duvara gelince bu o şehirde iki yetim oğlan indi. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları iyi bir adamdı. Binaenaleyh Rabbim diledi ki ikisi de güçlerine ersinler, tefinelerini çıkarsınlar. Bu Rabbinden bir merhametti. Ben de kendi rehimle yapmadım. İşte üzerinde sabredemediğin şeylerin ilk yüzü. Kehs suresi 79-82. ayetler. Ali İbnül Medeni dedi ki, Sonra Sufyan İbni Uyeyne bana, Ben bu Amr İbni Dinar'dan bir kere işittim ve iki kere ondan ezberledim dedi. Sufyan'a sen bu hadisi Amr i̇bn Dinar'dan işitmeden önce mi ezberledin yahut hadisi başka bir insandan mı ezberledin diye sordu. Bunun üzerine Sufyan hadisi ezberlemekte olduğun kimseden sen bu hadisi benden başka Amr'dan rivayet eden bir kimse işittin mi? Sen bu hadisi Amr i̇bn Dinar'dan iki yahut üç kere işitmişim ve onu ezberlemişimdir dedi. Bize İbnü Mübarek Mamer'den, o da Hammam İbn-i Münebbihten, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hızır'a Hızır, hazır denilmesinin sebebi şudur. Hızır otuz kılı bir yerde oturduğu zaman ansızın o otsuz yer Hızır'ın arkasında yeşillenip dalgalanırdı buyurmuştur. Bize Abdurrezzak İbn-i Hammam Es-Sasani Mamer i̇bn Raşid'ten o da Hemman İbn-i Münebbi'den tahdis etti. O da Ebu, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları Beytul Maktis kapısından eğilerek giriniz ve hıdda Ya Rab dilediğimiz günahlarımızı affetmendir deyiniz denildi. Fakat onlar tersine Kıçları üzere emekleyerek girdiler ve hıtta yerine Habbatun fi şaratin kıl çuval içindeki hububat sözünü söylediler. Bize Af el-Arabi, el, el Hasan'dan, Muhammed İbni Silin'den, Hilas İbni Umer'den, bunlar üçü de Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan takdir ettiler. O şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa çok hayalı, sıkı ölçülen bir kimseydi. Kendisi hayalı olmak istediği için derisinden hiçbir şey görülmezdi. Bu halinden dolayı İsrail oğullarından ona eza edenler eza ettiler ve Musa bu kadar sıkı ölçülemeyi ancak cildindeki bir ayıptan dolayı yapmaktadır. Onda ya baraj denilen deri hastalığı yahut da husilerinin şişmesi yahut da bir afet vardır dediler. Allah da onların Musa için söyledikleri kusurlardan beri olduğunu ortaya çıkarmak istedi. Musa bir gün yalnız başına yıkanmak için soyundu. Elbiselerini bir taş üzerine koydu. Sonra yıkandı. Yıkanması bitince elbiselerini almak için onların yanına gitti. Bu sırada taş elbiselerle yuvarlanıp gitti. Musa da asasını alıp taşı yakalamaya gitti. Ey taş! Elbisemi, ey taş elbisemi diye koşmaya başladı. Nihayet İsrail oğullarından bir topluluğun yanına kadar vardı. Bu suretle onlar Musa'yı çıplak olarak ve Allah'ın yarattığı en güzel surette gördüler. Böylece Allah, Musa'yı onların demekte olduklarından beri kıldı. Taş orada durdu. Musa elbisesini alıp giydi. Akabinde Musa asasıyla taşı dövmeye başladı. Ebu Hureyre, vallahi o taşta Musa'nın vurma izinden üç yahut dört yahut beş yara izi kalmıştır. Demiştir. İşte bu eza Allah'ın şu kavrinde zikrolunandır. Ey iman edenler! Siz Musa'yı incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O Allah indinde yüzlü itibarlı bir daf idi. Ben Abdullah İbn-i İbn radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kalimeti taksim etmişti. Bir adam bu Allah'ın rızasını istenmeyerek yapılan bir taksimdir. Ben peygambere geldim ve bu sözü kendisine haber verdim. Bu haksız sözü işitince peygamber öfkelendi. Hatta ben Yüzünde öfke izinin belirdiğini gördüm. Sonra peygamber Allah Musa'ya rahmet etsin. Ona benim uğradığım şu ezadan daha fazlasıyla ezah edilmişti de o sabretmişti buyurdu. 31. Bab İsrailoğullarını denizden geçirdik. Şimdi putlarının önünde tapa gelen bir kavme rast geldiler. Ya Musa onların nasıl tanrıları varsa sen de bize öyle bir tanrı yap dediler Musa. Siz cidden ne cahillik eden bir kavmsiniz. Şüphe yok ki bunların içinde bulundukları din helaka mahkumdur. İbadet diye yapmakta oldukları nesne de boşunadır dedi. El-Araf suresi 138-139. ayet. Mütabberun husrandır. Biz İsrail İsrailoğullarına şu haberi verdik. İyilik ederseniz o iyiliği kendinize etmiş olursunuz. Kötülük de ederseniz o kötülüğü de kendinize etmiş olursunuz. Artık size var vaat gelince yüzlerinizi kötü Mes mescide birinci defa girdikleri gibi girsinler ve girsinler galiba de istila ettik ettiklerini mahvettikçe etsinler diye başımıza yine düşmanlar musallat ettik. El İsra suresi 7. ayet. Belli yete bir u yüzenmir ma ale ma qalabu demektir bir i̇bn Abdullah radıyallahu anh Bizler Resulullah'ın beraberinde misvak ağacının orgun yemişlerini topluyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan siyah olanını alınız çünkü böylesi en hoş olanıdır buyurdu. Sahabiler sen koyun güzel miydin diye sordular. Resulullah hayır. Peygamber muhakkak... Resulullah her peygamber muhakkak koyun çobanlığı yapmıştır buyurdu. 32. bab Bir zamanda Musa kavmine Allah size halde bir inek boğazlamanızı ev ediyor demişti. Onlar da bizi eğlence mi ediyorsun demişlerdi. Musa da ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Yine demişlerdi ki bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize iyice açıklasın. Musa da Allah diyor ki o ne çok yaşlı ne de pek genç değil. İkisinin ortası bir dinç inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın demişti. Tekrar şöyle söylediler. Bizim için Rabbine dua et de o nedir apaçık anlatsın bize. Çünkü bizde çok inekler birbirine benziyor. Allah dilerse muvaffak oluruz. Musa şöyle dedi. Rabbim buyuruyor ki ona ne boyunduruya koşulup arazi sürecek ne de Ekim sürüyacak bir değildir. Salmandır yahut da ayıptan salimdir. Hiçbir alacası da yoktur. Onlar işte şimdi hakikati getirdin vasfını tas tamam dediler. Bunun üzerine o ineği boğazladılar ki az kalsın bunu da yapmayacaklardı. Hani siz bir kimse öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah sizi gizleyerek olduğunuz şeyi açığa vurandı. Onun için biz ona öldürülen bu adamı kesilen ineğin bir patrasıyla vurun demiştik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir. Size ayetlerini gösterir. Gerek ki aklınızı başınıza alasınız. El-Bakara suresi 67-73. ayetler. Ebu Aliye şöyle demiştir. El-Evranu genç ile yaşlı arasıdır. Fakir on yok, safi demektir. Lazilunun çalışma onu zelil kılmamış. Tasvirin arda onu boyundura koşulmuş, ne arazileri sürer, ne de ekim sulamakla çalışır bir zelul değildir. Musallamatun yani ayıplardan salim kılınmış. Lasiyete onda beyaz ve sarı yoktur. Ebu Umeyde istersen siyah renk de yok dersin. Her biri sanki. Sarı sarı erkek develerdir. El-Mursa'lar 30 ayet. Kalbinde olduğu gibi Sufrun denilir. Sufra'u da denilir. Fetberatum el-Bakara 72 İhtiraf ediniz demektir. 33. bab Musa'nın vefatı ve vefatından sonrasının zikri. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Ölüm me meleği Musa peygambere gönderildi. Melek Musa'ya gelince Musa meleğin yüzüne vurdu, gözünü kararttı. Melek Rabbine döndü ve sen beni ölmek istemeyen bir kula gönderdin diye halini arz etti. Allah azza ile sen yine Musa'ya dön ve ona elini bir öküzün sırtı üzerine koymasını ve elinin örtüyü bir kıva mukabil bir yıl ömür olacağını söyle. Musa bunu duyunca, Ya Rabbim, bundan sonra ne olacak diye sordu. Allah, bundan sonra yine ölüm vardır buyurdu. Musa öyleyse ölüm şimdi gelsin, niyazında bulundu. Ebu Hureyre dedi ki, ve Allah'tan kendisini bir taş atımı uzaklığa kadar mukaddes arıza yaklaştırmasını istedim. Ebu Hureyre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer Musa'nın ben Musa'nın gömüldüğü o yerde sizinle beraber bulunsaydım onun yol kenarında Kızıl Kum Tepesi'nin altında olan kabrini sizlere muhakkak gösterirdim. <Gülüyor> Ravi Abdullah'da şöyle dedi. Bize Mamer haber verdi ki Hammam İbnü i Münebbi şöyle demiştir. Bize Ebu Hureyre peygamberden bunun benzeri Hadisi tahtis etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Müslümanlardan bir adam ile Yahudilerden bir adam birbirleriyle görüştüler. Müslüman yemin etmekte olduğu bir yemin içinde Muhammed'i alemler üzerine sızıp çıkaran Allah'a yemin ederim ki dedi. Yazıda da Müslüman'a karşı Musa'yı alemler üzerine sızıp çıkaran Allah'a yemin ederim dedi. Bu esnada Müslüman elini kaldırıp Yahudinin yüzüne bir tokat yapıştırdı. Bunun üzerine Yahudi peygambere gitti kendisiyle Müslüman olan o kişinin o işini ona haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Musa üzerine hayırlılık vermeyiniz Muhakkak insanların hepsi kıyamet günü bayılacaklar fakat ilk ayıdan ben olacağım. O anda bir de göreceğim ki Musa Asin bir tarafına sıkıca tutulmuş duruyor. Bilmiyorum Musa da içinde içindeydi de benden evvel mi ayıldığı yahut baykanlıktan Allah'ın istisna ettiği bahtiyar kimselerden mi bulundu? Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem ile Musa birbirine hükümet getirip çekiştiler. Musa Adem'e sen günahın seni cennetten çıkarmış olduğu Ademsin dedi. Adem de Musa'ya sen Allah'ın risaletleri ve kelamı ile seçip üstün kıldığı Musa'sın. Sonra sen ben yaratılmadan evvel üzerime takdir edilmiş bir işten dolayı beni kınıyorsun dedi. Bunun ardından Resulullah iki kere böylece Adem Musa'ya delil ve buhran galip oldu buyurdu. i̇sm Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza çıktı da Bana bütün ümmetler arz olundu ve ben semanın etrafını kapatmış çok kalabalık bir karaltı gördüm. Şu kalmı içinde Musa'dır semildi. 34 Yüce Allah'ın şu kavli babı. Allah iman edenlerle iman edenlere de Firavun'un karısına bir misal olarak irat etti. O vakit bu kadın, ey Rabbim bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun fena amelinden kurtar. Beni o zalimler güruhundan selamete çıkar demişti. Namusunu muhkem bir kara gibi muhafaza eden İmran kızı Meryem'i de Allah bir ismet numunesi olarak irat etti. Biz bundan dolayı ona ruhumuzdan üfürdük. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. İtaat edenlerdendi o. Et-Tahrim suresi 11-12. ayetler. Ebu Musa radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkeklerden birçok kimse kemale erdi. Kadınlardan ise Firavun'un kadını Asiye ile İmran kızı Meryem'den başka kemale erişmedi. Bu ümmetin kadınları üzerinde Ayşe'nin fazileti de kirit yemeğinin başka yemeklere karşı fazileti gibidir. 35. Bab Hakikaten Karun Musa'nın kavmindendi fakat onlara karşı serkeşlik etti o. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarları güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. O vakit kavmi ona şöyle demişti. Çünkü Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği maldan harcamakla ahiret yurdunu ara. Dünyadan nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde fesat arama. Çünkü Allah fesat sevmez. Harun dedi ki, bu servet bana ancak bende olan ilim sayesinde verilmiştir. O madem ki alimdi, kendisinden Evvelki nesillerden kuvvetçe daha üstün, cemiyetçe daha kuvvetli kimselere Allah'ın hakikatini helak etmiş olduğunu bilmedi mi? Mücrimlerden günahları sorulmaz. Derken ziyneti içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler ne olurdu? Karuna verilen şu zenginlik gibi bizim de olsaydı. O hakikat büyük bir bahtiyardır dediler. Kendilerine ilim verilenler de yazıklar olsun. Allah'ın sevabı iman ve iyi amel eden kimseler için daha hayırlıdır. Buna da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz dediler. Nihayet biz onu da sarayını da yere getiriverdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir cemaati de yoktu onun. Bizzet kendini müdafaa edebilecekken de edebileceklerden de değildi o. Dün onun merkeğini temenni edenler sabahleyin şöyle diyorlardı. Vay, demek ki Allah kullarından kimi dilerse onun rızkını yayıyor, daraltıyor. Allah bize lütfetmeseydi biz de muhakkak bizi de muhakkak batırmıştır. Vay, demek ki hakikat şudur. Kafirler asla felah bulmaz. El Kasas suresi 76 82. ayetler ve tenu o elbette ağır gele demektir. İbn Abbas şöyle demiştir. Onun kuvveti yani onun amradalı erkeklerden kalabalık bir cemaat kaldıramazdı. El ferisine merh yani şımarıklar olarak ve kenna laha en an tara en Allah Yaş yaşa'u ve yaktır'u sözü gibi yani sen Allah'ın dediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır olduğunu bilmedin mi demektir. 36. Çünkü Allah'ın şu kavli babı. Medya'nı da kardeşleri şu ay gönderdik. Dedi ki ey kavmin Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir tanrınız yoktur. Ölçeği, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi hakikat bir nimet içinde görüyorum. Şüphesiz ki ben bir gün hepinizi çepeçevre kuşatıcı bir azaptan korkuyorum. Ey kalmın, örçekte ve tartıda adaleti yerine getirin. İnsanların eşyasını eksiltmeyin. Yeryüzünde fesatçı olarak fenalık yapmayın. Eğer mümin kimseler iseniz Allah'ın halalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde bir bekçi de değilim. Dediler ki ey şuayt, atalarımızın, atalarımızın tatlı şeylerden yahut mallarımızdan ne dilersek onu yapmamızdan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Çünkü sen muhakkak ki sen yumuşak huyla aklı başında bir adamsın. Ey kalmın dedi, ya ben Rabbimden apaçık bir burhan üzerindeysem ve o bana kendisinden güzel bir rızık ihsan etmiş ise buna ne dersiniz? size emrettiğim yasağa ben kendim size muhalefet etmek istemiyorum ki. Ben gücümün yettiği kadar ıslahdan başka bir şey arzu etmem. Benim muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben yalnız ona güvenip dayandım ve yalnız ona dönerim. E kavmin bana olan düşmanlığınız Nuh kavminin, Yahut ya Yahutla kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelenler gibi size Musibet yüklemesin. Lut kavmi de sizden uzak değil. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona terbe ile rucu edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edicidir, çok sevendir. Dediler ki, ey şu ben sizin söylemek, senin söylemekte olduğundan birçoğunu iyice anlamıyoruz. Biz senin söylemekte olduğundan birçoğunu iyice anlamıyoruz. Seni de içimizde cidden zayıf görüyoruz. Eğer Kabilen olmasaydı muhakkak ki seni taşlar öldürüldük. Sen bizden üstün şeref sahibi değilsin ki. Şahit ey kavmin dedi. Size göre benim kabilen mi Allah'tan daha şereflidir ki onu arkanıza almış, atılmış bir şey edindiniz. Yani Rabbim şüphesiz ne yaparsanız çevre kuşabıcıdır ey kavmin. Elinizden geleni yapın. Ben vazifeni yapacağım. Yakında bileceksiniz ki kendisini rusvay edecek azap kime gelecektir ve o yalancı kimdir? O azabı gözetleyin, ben de sizinle beraber gözetleyeceğim. Vaktaki azap emrimiz geldiği hem şu aybi hem onun maliyetinde iman etmiş onları bizden bir rahmet olarak kurtardık. sürmedenleri ise korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizis, dizüstü çöke kaldılar, helak oldular. Sanki onlar zaten orada oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semut ilahi rahmetten nasıl uzaklaştıysa Medyen kalmide öylece uzaklık ve kalmine de öylece bir uzaklık verildi. Hud Suresi 84, 95. ayetler. 37. bab. Bize Allah'ın şu kavli babı. Yunus da hiç şüphesiz gönderilen peygamberlerdendi. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı derken kura çekmişlerdi da o mağruplardan olmuştu. O kınanmış bir haldeyken kendisine hemen bir balık yutmuştu. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı herhalde insanların tekrar diriltecekleri güne kadar onun karnında kalıp gitmişti. İşte biz onu kendisi de Hasta olarak açık bir yere bıraktık. Üzerine takip olmayan gökten göl, gölgelik bir nebat indirdik. Onu yüz bine peygamber gönderdik. Hasta artıyorlardı da. Nihayet ona iman ettiler de kendilerini bir zamana kadar geçindirdik. Saffa sureti 139-148. ayetler. Sen şimdilik Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus peygamber gibi olma. Hatırla ki o Gamla Dolu olarak dua etmişti. Eğer Rabbinden onu bir nimete erişmiş olmasaydı o mutlaka çıkarıldığı o çırılçıplak yere kınamış bir halde atılacaktı. Bunun ardından da Rabbi onu seçti ve kendisini talihlerden yaptı. Kalem Suresi 48 50. ayeti. Bir de Sufyan el-Ameş'ten o da Ebu Vail'den, o da Abdullah İbni Mesud'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbiriniz sakın benim Yunus'tan hayırlı olduğumu söylemesin buyurmuştur. ravi i Yumuş Yunus İbni Meta şeklinde ziyadeli söylemiştir. Bize şube kat eden, o da Ebu Ali'den, o da İbn Abbas radiyallahu anh'dan tahsis ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir kul benim muhakkak ki ben muhakkak Yunus İbn-i Meta'dan hayırlıyım demesi uygun değildir buyurmuştur. Yunus'u babası Meta'ya nispet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir bir Yahudi ticaret eşyasını satışa arz ederken bu eşyaya mukabil hoşlanmadığı bir şey verilmiştir. Bunun üzerinden Musa'yı beşer üzerine Tercih ve ihtiyar eden Allah'a yemin ederim ki hayır dedi. Bu sözü en sağdan bir kimse işitti kalkıp diye bir tokat vurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızda bulunduğu halde sen Musa'yı beşer üzerine tercih eden Allah'a yemin ederim diyorsun öyle mi? Dedi. Bunun üzerine Yahudi Peygamber'e gitti. Ya Ebel Kasım muhakkak ki benim için... Bir zimmet ahit vardır. falan kimseye ne oluyor ki? O benim yüzüme tokat vurdu dedi. Peygamber o sahabiye bunun yüzünden için tokat vurdu buyurdu. Ensari Yahudi ile olan işini zikretti. Bundan dolayı peygamber öfke izi yüzünde görülecek sebebi de öfkelendi. Sonra şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberleri arasında üstün kılmalar yapmayınız. Şunda hiçbir şüphe yok ki. Sura üfürülmüş. Artık Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde kim var ya kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. Sonra bir daha üfürülmüştür. Ben ilk diriltilen olacağım. O anda bir de bakacağım ki Musa Tur Sina günündeki çarpılması ile muhasebe mi olurdu? Yoksa benden evvel mi dirildi bilmiyorum. Ve ben muhakkak bir Kimse Yunus İbni Meta'dan daha da faziletlidir. Sözünü de söylemem. Ben Muhammed İbni Abdurrahman'dan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan işittik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir kul için ben Yunus İbn Meta'dan hayırlıyım demesi yakışmaz buyurdu. 38. babı. Onlara denizin yanındaki kasabayı sor. Hani oranın ahalisi cumartesi gününün hürmetini bozarak hattı açmışlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları bir gün balıklar akıl akıl meydana çıkarak yanlarına geliyordu. Cumartesi tatili yapmayacakları gün ise gelmiyordu. İşte biz itaatten çıkmakta olduklarından dolayı kendilerini böylece imtihan ediyorduk. Hani işlerinden bir ümmet Allah'ın kendilerini helak edeceğini veya çetin bir azap ile cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediği zaman o varlığa da Rabbimiz özür dilemeye yüzümüz olsun için umulur ki sakınırız. Sakınırlar demişlerdi. Vaktay ki onlar artık Edilen vaazları unuttular. Biz de kötülükten vazgeçmekle sebep edenleri selamete çıkardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları fıstıklar yüzünden şiddetli bir azap ile yakaladık. Bu suretle onlar serkeşlik ederek yasak edilenini yapmakta ısrar edince kendilerine hor ve zelil maymunlar olun dedik. El-Araf suresi 163 160.